...yaşantım elbet birbiriyle e, üçü aşağı beş yukarı bir yakınlık gösteriyordur. Hı -hı. Zaten bir e, yekparelik taşıması Hı -hı. benim Hı -hı. için çok o, önemli bir şey. Evet. E, öyle olunca da tabii içinde daha rahat hareket edebildiğim, daha samimi olabildiğim Hı -hı. bir meslek yapıyorum. O e, türde yazı yazıyorum...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 Ayna ile ilgili çok küçük de olsa bir bölüm coşkül ölmekte akılsız adamda var. Ama ayna Borges'te çok vardır. Hmm. Ben de imgelem olarak aslında severim ama doğrudur. Yani.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 E, i̇sterseniz bir ara verelim. Biz programımızda e, kitaplardaki şarkıları çalıyoruz, müzikleri. E, bugün sizinle zamanın farkında dan bir müzik hocası hikayesinden bir Peki. parça seçmiştik. Siz anons eder misiniz? Genesis'ten Musical Box. song Here it comes again <laughs> Just a little bit Just a little bit more time Time left to live out Here. Play me my song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 to Merhaba tekrar 94.9 açık radyodasınız. Günün ve güncel edebiyatında Şöyle Gürbüzle sohbetimize devam ediyoruz. Ee, şimdi birinci bölümde e, anlamın ve dilin çok katmanlılığı üzerinden e, konuştuk. Eee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 Aslında ben e, mekanik saat tamircisi olmasaydım hmm. zamanla ilgili bana bu kadar soru sor mu diye ben de hmm. meraktayım. O herhalde biraz yazılan şeylerin bir de e, varlıkla ilgilenince zamanda arkasından geliyor. Yazanda eee hmm. hmm.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 yani sizin edebiyatınız için de hani acı değil ke kederli bir şey gibi geliyor bu bana yani acıklı değil mesela kederli bir şey yani en azından okurken Hı -hı. ben onları böyle hissediyorum ya da böyle e, görüyorum onların hallerini asıldan bahsedilince insan e, üstündekileri çıkarınca kederde kaçınılmaz olur aslında e, burada tabi e,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 Şimdi izlediğiniz şey tabii bu gözlemlemeyle elde edilen bir şey. Ona baktıkça insanın kendi üzerinde hatıraları oluyor. Kendi üzerinde hatıraları birikiyor. Bunlar çok da başka şeylerden tabii ki ayrıldığı için hani bir sürü şeyle karışmış...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 Kendine yönelmiş, keskin bir bakış olma halidir. Her şeyi aslında bunun üzerinden yazıyorum. Başka bir şeylere çok fazla baktığımı söyleyemem. Güzel. Maalesef ilk programımızın sonuna geldik. Biz programın sonunda yazarlarımızın okurları ve dinleyicilerimiz için okuduğu bir sayfayla veda ediyoruz. Siz neyle veda etmek istersiniz? Hoşçakalın, görüşmek üzere.